Birinci soru şöyle, Peygamberimiz veda hutbesinde emanet olarak ümmetine ne bırakmıştır? Sünniler size Kur'an ve sünneti bırakıyorum, Şia ise Kur'anı ve ehl Beytimi bırakıyorum dediğini iddia ediyorlar, hangisi doğru? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde sadece Kur'an-ı Kerim'i bırakmıştır. Şeyde ee, Muattada geçen bir rivayet var. O rivayet hatırlıyor musun ben şimdi? Ama şey değil, yani sahih bir rivayet değil, bela rivayeti olacak. Bela yani rivayetlerin kim olduğu belli olmayan anlamına geliyor. Orada sünnetten de bahsediliyor. Ama sahih rivayetlerin tamamında sadece Kurandır. Onu anlat Bu konuda üç tane farklı rivayet var. Üçü de hadis külliyatında yer alıyor. Bunlardan bir tanesinde peygamberimiz işte size <gülüyor> ümmetim şeyi Allah'ın kitabını ve ehli beytimi bırakıyorum diyor. Ki bunu Şia şey yapıyor, alıyor, kullanıyor. Yine benzer bir rivayette. Size Allah'ın kitabını ve Sünnetimi bırakıyorum diyor. Ee, bunu da bizim ehli Sünnet e, alıyor, onlar kullanıyor. Üçüncü rivayette de de size Allah'ın kitabını e, a, bırakıyorum diyor. Bu, bu rivayet ortada kalıyor, bunu pek alanı olmuyor. Şimdi o, o şeyin zayıflarını biliyorum bu Sünnet kelmesin geçtiği rivayetin zayıf olduğunu biliyorum. Tek muvatta da geçiyor ve bela hadisi. Ama o ehli ile ilgili rivayet dersem orada değil de şeyde Gadirhum'da mı? Orada, evet. dönüş, yani veda değil, dönüşte, dönüşte söylendiği mi? ifade ediliyor, Gadirhum'da söylediği ifade ediliyor. Şimdi bu Şia şu ayeti kelimeyi daha çok kendilerine delil alıyorlar. Ee, Ahsap suresinin 33. ayeti. Yani bu hatta 32'den itibaren başlayalım. Bak az önceki Abese suresine benziyor mu? Benzemiyor mu? Yani or orada yapılan anlam bu Abese suresine şeyin bu Ali Ünal'ın verdiği anlam aynen Şia'nın verdiği anlamdır. Niye biliyor musunuz? Çünkü Şia da kendi imamlarının hiç kusuru olmadığına inanır. Hatta oradan şey, bir şeyi e, dinde de, dinde devlet ilişkilerini getirin de yahya ya, onu bulsun biraz oku, okuyalım o, ben bu arada bunu anlatayım. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki yani sana nbiye lestun neke ahedim minen sana ini taqiyetunna ey nbi'nin eşleri siz diğer kadınlardan bilisi gibi değilsiniz. İni takvatinle yani takva üzere olduğunuz zaman hala tahtane bil kavli sözünüzü böyle adalı şekilde konuşmayın yani karşı tarafın ilgisini çekecek edada bir konuşmayın edalı olmasın yani <gülüyor> fiyat mualledi fi kalbi maradın o zaman kalbinde hastalık olan bilisin bilisiniz sizden umudu olmaya başlar. Bir, um, bir umut peşine düşer. Ya yani bunda benim için bir iş var diyebilir. <gülüyor> ve kulle kavlen ma'ruf. Normal konuşun böyle. Şey değil böyle edalı konuşmayın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey Resulullah'ın eşleri için. Ondan sonra ve karne fi buyutikunne evlerinizde oturun. Ve la teberruc teberruc-i cahiliyet-i ilk cahiliyet döneminde olduğu gibi yani kendinizi dişiliğinizi öne çıkaran bir şeyle dışarı çıkmayın. Yani kendi kişiliğiniz ortaya çıksın, dişiliğiniz değil diyor. Ve akimnas-salah namazı tam kılın ve atin ezeka zekatı verin ve atin Allahu rasuluhu Allah'a ve رسولüne Allah itaat edin. Şimdi buraya kadar geldi. اِنَّمَا يُر۪يدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِّرَكُمْ تَطْهِرًا allah Teala, Ey ehlibeyt sizden pisliği gidermek, sizi tertemiz yapmak ister. Şimdi bu ayetin şu ana kadar olan kısımlarla bağlantısını keser şia. Sanki Allah'ın, Resulü'nün eşleri, eşleri için söylenmemiş bu ayet. Ayetin sonunu başından ayırırlar. Ondan sonra da derler ki, Allah İyi ehli beyt Allah sizin, sizin derler sizin pisliği gidermek ve sizi tertemiz etmek ister. Allah'ın istediği de yerine gelir. Buradaki yutahirakum, o kum kelimesi müzekker olduğu için o kadınlara gitmezler. Halbuki işte ehli beytte Rasulullah da var. Yani o ailenin halkı içerisinde Rasulullah da var. A Arap Arapçada 100 tane kadının olsa bir tane de erkek olsa hitap erkeklere yapılır. Usul budur. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala Ey ehlibeyt Allah sizi tertemiz yapmak ister. Ve sizden pisliği gidermek ister. Onun için şöyle şöyle yapın diyor. Şimdi başıyla o sonla ilişkisini keser. Allah istiyorsa mutlaka yapmıştır. Dolayısıyla ehl-i beyt tertemizdir. Onlarda hiç bir hata, kusur, şu bu falan yoktur. Şimdi oku bakalım nasıl bir ehl inancı varmış onların. İmamlık ancak Allah'tan nas, yani açık bir emirle yahut o imamdan önceki imamın onun imametini beyanıyla tahakkuk eder. İnsanların seçmesiyle, istemesiyle olmaz. İnsanlar dilediklerini imam olarak tayin yahut dilediklerini azil hakkına sahip değildirler. İmamın da peygamber gibi içte, dışta, görünürde, gizlilikte bütün kötü ve pis şeylerden doğumundan vefatına kadar masum yani korunmuş olduğuna inanıyoruz. İşte bu inanç Şeyh nurcularda da vardır, aynı. Evet. İmam, imametten önce, sonra, soy, boy, şerefi bakımından en yüce ve temiz kişi olup her türlü kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her türlü aşağılık şeylerden masumdur. İmamın peygamber gibi yiğitlik, kerem, temizlik... Peygamber gibi diyorlar, peygamber gibi dedikleri için peygamberi çok hücretmeleri gerekiyor. Evet. Peygamber gibi yiğitlik, kerem, temizlik, gerçeklik, adalet, tedbir, hikmet ve bütün üstünlükler ve iyi huylar bakımından halkın en seçkini olması gerekir ve buna inanmaktayız. İmamlardan hiç biri bir muallime gitmemiş, bir mürebbiden bir şey öğrenmemiştir. Hiç biri bir hocalan ders görmemiş, hiç biri bir mektebe, bir medreseye gitmemiştir. Böyle olduğu halde kendilerine bir şey sorulunca ona derhal en doğru cevabı vermekteler. Dillerine "bilmiyorum" sözü gelmediği gibi cevap vermek için düşünmeleri yahut cevabı bir müddet sonraya tehir etmeleri de vaki değildir. İçinizde nurculukta kalanlar, bunu bir yerden hatırlamaları lazım. Hisayel-i Nurlarda da bu şey için kullanılır, Said Nursi için kullanılır. Evet. Onların buyrukları, Allah'ın buyruklarıdır. Yasakları, O'nun yasaklarıdır. Onlara itaat, Allah'a itaattır. Onlara isyan, Allah'a isyandır. Onları seven, Allah'ı sever. Onlara düşman olan da Allah'a düşman olur. Onların emirlerini reddetmek caiz değildir. Evet. Şimdi işte gördünüz. Yani bu ehli beytime yani Kur'an'a ve e, Kur'an'ı uyun ehli beytime dikkat edin sözünü Resulullah söylemiş olabilir. Mümkündür. Şu, şu şekilde benim aklıma geliyor. Böyle bir şey söylemişse ehli beytim yani oğlum yok. ve bu kadar da eşim var. E, bunu ben kime emanet edeceğim? Tabii ki müminlere emanet edeceğim, değil mi? Eşleri de, göre Eşleri de birisiyle evlenemeyecek ki, çünkü Allah yasaklamış. Birisiyle evlenemeyecek ki, o evleneceği kişi ona bakmış olsun. O zaman Müslümanların sorumluluğundadır. Bunu söylemiş olabilir. Ama işte az önce de gördüğünüz gibi Ahzab suresinin ayetini, 33. ayetini bağlantılarından kopararak kendilerine delil alıyorlar. Halbuki biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin ilk ayetlerinde Allahü Teala ne diyordu? Estağuzu bille kitabun uhkime tayyatuh thumme fussilet Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledün hakimin habir, Hakim ve Habir tarafında. Bunlar bırakın açıklamasını, ayeti makaslayarak kendi istedikleri tarafa çekiyor. Niye diyor Allahü Teala bunu? Ellate abudu illallah Allah'tan başkasına kulluk etmiyesiniz diye. Bunlar bu halleriyle kendilerini Allah'ın yerine koymuş oluyorlar. Tıpkı Ali İmran suresinin 7. ayetinde olduğu gibi ve ledi nefiqulu bihim zeygun kalplerinde bir kayma var. Önce kafalarında kendi düşündükleri tarafa ayeti yönlendirecekler ya. O zaman ayeti tümüyle yönlendirmek mümkün değil, parçala, o zaman yönlendir. yönlendirir. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ minhu, Kendi zihinlerindekine benzer gördüğü şeyin peşine takılırlar. Niye orada bir ehl beyt kelimesi geçmiş ya, onu yakalıyorlar. O zaman o kelime yetiyor, başkasına lüzum yok. Evet. Bir arkadaşımın oturduğu mahallede bir kadın hacca gitmek istiyor. Fakat eşi vefat etmiş, çocukları da yok. Mahalledekilerse yanında erkek olmadan hacca gidemeyeceğini söylüyorlarmış. Gerçekten böyle mi? Bu kadın hacca gidemez mi, yanında bir erkek olmadan? Şimdi ee, yanında erkek olmadan Hanefi mezhebinde işte üç günlük yol şartı vardır. Yer meseplerde de bu vardır. Fakat olaya bütüncül baktığınız zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen çok yakın mesafelere bile kadınların gitmesine müsaade etmemiştir. Çünkü güvenlik problemi var. Yani bugün mesela Batı'da biliyorsunuz güneş battıktan sonra aman dışarıya çıkmayın dikkatli olun diye uyarılarda bulunulur. Sadece kadın için değil erkek için de aynı şey söz konusudur. Yani güvenlik söz konusu olduğu zaman şu evden öbür eve bile kadın da gidemez, erkek de gidemez. Peki güvenlik varsa, yani güvenlik sağlanmışsa ne olur? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var ki sahih bir hadistir. şu anda kaynağı aklıma gelmiyor. Bizim sitede olması lazım. Var mı? Evet. Eee... Adi ibn Hatim Müslüman olduğu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve ona söylediği bir söz var. Diyor ki Adi, Hire'yi Hire bilir misin? Hire bugünkü Bağdat'ın kurulduğu yerde eski bir kasaba, eski bir yerleşim yeri. Hire'yi bilir misin? diyor. Evet diyor, duydum. Kumaşı ile meşhur. Bağdat ve Mekke. Gün gelecek, diyor. Bir kadın Hire'de devesine binecek. Tek başına hacca gidip geri dönecek. Yolda Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Yani bu derece güvenli olacak yollar, diyor. Adi İbni Hatim diyor ki, Allah bana uzun ömür verdi. Ben bu olayı gözümle gördüm, diyor. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman esas olan ne oluyor? Kadının güvenliği. Güvenlik sağlanmışsa, güvenlik konsebi bir problem yoksa sadece gider. Ama bugün Suudi Arabistan tabi kendince haklı olan birtakım sebeplerle bunu bırakmıyor. Tamam olur. Şimdi bunu Yahya sor sorarken aklıma geldi de bir, bir adam müftüriye gelmişti. Dedi ki ben dedi hanımı hacca göndermek istiyorum ama ben gidemiyorum. Şimdi dedi, bir adamla beraber gidecekler, ben şimdi bunu ona nikahlamam gerekir mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> ben ona hani bu gene bunları anlattım gidebilir falan da ya adam anlamadı, ben şimdi ona hikaye arayacak mıyım? <gülüyor> ya kardeşim, sen bu kadını boşadın mı? Yok. Nasıl başkasından hikaye arıyorsun? Ya işte gösteriyor, böyle saçmalık olur mu? <gülüyor> Bazen böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Evet. Namaz kılan birinin önünden geçince namaz bozulur mu? namaz kılan birinin önünden geçmekle namaz bozulmaz. Ama o kişi yani kişinin anını koyduğu yerle kendinin arasından geçerse o zaman günah işlemiş olur. Ama burada şu var mesela imam namaz kıldırıyor, cemaat var. Orada baktınız ki saflar arasında boşluk var. O, oraya gitmek için diğer cemaatın arasından geçebilirsiniz. Orada imamın önünden geçmek yasak olur. O bir şey değil yani. Çünkü o, o boşluğu doldurmak için onların arasından geçip gidebilirsiniz. Evet. Vakit namazlarıyla alakalı bir hadise göre Cebrail Peygamberimizle iki gün namaz kılmış. ikinci gün yatsıyı gecenin 1 bölü 3'ü gidince sabahı da yeryüzü ağrınca kılmıştır. Buradaki gecenin 1 bölü 3'lük kısmı sizin yatsının yatsı vakti tanımınıza göre yani akşamdan sonraki 45-50 dakikalık bir zaman mı? Evet öyledir. Yani şimdi gece üç bölüm ayrılır. Bu gecenin bölümleri tabi o her bir bölümde kendi içinde bir takım şeyleri var, bölümleri var. Gecenin bölümlerini biz gözlemlerimizle ancak ortaya koyabiliriz. Biliyorsunuz yani Resulullah zamanında saat yoktu. Sonra saate göre de geceyi belirleyemezsiniz. Nasıl belirleyeceksin? Yani saat, saat gözlem yapmaz ki size bir şey söylesin. Güneş akşam batar. Hava iyice kararır. Yani küçük yıldızlar da ortaya çıkmaya başladığı zaman ki gasekulleyl denir gecenin karanlığı ya da gecenin serinliği güneşin hiç batmadığı yerlerde de hava iyice serinleşir. O zamana kadar gecenin birinci bölümüdür. O zamandan fecre kadar tan yerini ağırmasına kadar gecenin ikinci bölümüdür. Ki buna gecenin ortası denir. Gecenin ortası da ikiye ayrılır. İşte birisi işte yine seher vaktidir birinci bölümü, ikinci bölümde yine vasatül leyl ya da nisfül leyl gecenin yarısı diye tanımlanır. Şimdi bazıları gece yarısı deyince bu astronominin gece yarısını zannediyoruz. Gece saat 12 diyor. Saat yok ne zaman şey yapacaksın? Resulullah hangi saat kullanıyordu? İşte yani havanın kararmasından doğu ufkunda aydınlığın ortaya çıktığı ilk vakte kadar olan kısım nısfülleğil gece yarısı denir ona. O aydınlık ilk önce böyle büyük bir kubbe gibi çıkar. İşte o seher vaktidir. Ondan sonra o aydınlık aşağıya doğru kayıp, aşağıda bir kızıl şey kuşak oluşturduğu zaman sabah namazı vakti başlamış olur. İşte ona fecir denir. Oradan güneş doğana kadar da üçüncü bölümüdür. Yani birinci bölümü akşamdan yası sonuna kadar hava kararıncaya kadar, ikinci bölümü havanın iyice kararmasından fecire kadar, üçüncü bölümde fecirden güneşin doğmasına kadar. Yine bu hadise göre yeryüzü ağrınca sabah namazı kılınabilir mi mazeretsiz olarak? Güneş doğuncaya kadar sabah namazını kılabilirsiniz. Evet. Güneş, o, güneşin o üst kursu mesela şimdi bu suyu güneş kabul edin şuradan ucunu gördüğünüz an artık güneş şeydir. Namaz vakti çıkmıştır. Evet. Ama bazı dağlık bölgeler vardır o zaman doğu ufkunda değil de, bu defa batıya bakacaksınız, batıda güneşi orada görüyorsanız yani güneşin ışıkları batıya yansımışsa doğmuş kabul edeceksiniz. Mesela, Namaz Mesela bizim köyde çok geç doğar çünkü derin bir vadidir. <gülüyor> Ama güneş ışınlarını görürsünüz batı tarafında evet. Namazların kazası olamayacağına göre ve her namazda kendi vaktinde, kendi vakti içinde kalınması gerektiğine göre Birleştirme yaparken namazlar vakitlerinin dışında kılınmış olmuyor mu? Bu duruma bir açıklık getirir misiniz? Birleştirme mesela akşam namazı vakti biter bitmez şey ikindi ikindinin vakti biter bitmez akşam namazı vakti başlar değil mi? İkindi ile akşam namazı birleştirilebilir mi? Hayır. Çünkü akşam namazının sonu Kur'an-ı Kerim'de var. Şey ikindinin sonu var. Çünkü gabale turuş şems diyor. Şey gabale gurubu ha diyor. Güneş'in batmasından önce diyor. E, akşam namazı da Güneş'in batmasından sonradır. Ama akşamla yatsı arası, öğle ile ikindi arası Kur'an ayetlerinde kesin olarak belirtilmiş değildir. O kesin belirtilmediği için, yani ne diyor Allahü Teala şeyde Hud suresi 114. ayetinde diyor ki Akimiz salate tarfeyin neher gündüzün iki bölümünde namazını kıl. Birinci bölüm güneşin batıya kaydığı anda başlar. Batı, batıya kaldığı anda dört rekat kılarsan o bir birinci bölümü. Ondan sonra da, ki, kılacağın dört rekat da onun ikinci bölümü olabilir. Çünkü ikinci bölümün ne zaman başlanacağı Kur'an'da kesin olarak belli olmadığı için. Ondan dolayı Rasulullah bazen öğle ile ikindi, bizim bildiğimiz öğlen vaktinde bazen de ikindi vaktinde birleştirmiştir, bu ayetlerden dolayı. Aynı şey akşam ve yaslığı içinde söz konusudur. Ama hiçbir zaman yaslığıyla sabah namazı birleştirilemez, hiçbir zaman iki ile akşam namazı birleştirilemez, çünkü bunların vakitleri kesindir. Tamam mı? Peki, artık sualler bitmiyor, kusura bakmayın ama vakit bitiyor. Peki, hepinize hayırlı akşamlar